kullabidatun dalalet ve kullu dalaletin kemal. Sonra bazı değerli kardeşlerim amellerin faziletli faziletleri hakkındaki sohbetimizden inşallah bu hafta yine Aleyhissalatu vesselamın kişisel özellikleri, davranışları ve bazı böyle yaratılışıyla ilgili bedeniyle ilgili güzelliklerinden faziletlerinden bahsedeceğiz. Bu hafta inşallah son oluyor. Dört konudur. Dört sohbettir. Aleyhisselatü faziletlerinden bahsediyoruz. Evet. Bu haftada has zaten yani özellikle Aleyhisselatü Vesselam'ın yapısıyla ilgili. Evet. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem İnsanların yüz bakımından en güzeli, yani en güzel yüzlüsü ve yaratılış bakımından da en güzeliydi. O ne uzun boylu ne de kısa boylu, Yani orta boyluydu. Biliyorsunuz güzellikle meşhur olan nebi Resul Nebi sallallahu e, aleyhi ve kim? Yusuf aleyhisselam. Yusuf aleyhisselam. Yusuf Aleyhisselam e, güzelliğiyle meşhur. Yusuf Aleyhisselam'la ilgili kıssa Kur'an-ı Kerim'de uzunca anlatılıyor. Yusuf suresinde. Onun güzelliğinden dolayı Allah Azze ve Celle onu bir imtihana tabi tutmuştur. Evet. Kendisine verdiği güzellikten dolayı. Resulullah Aleyhisselatü kardeşim Yusuf diye hitap ediyor ona öyle bir güzellik veriliyor ki başka hiçbir kimseye öyle bir güzellik verilmiyor. Bununla beraber Aleyhisselatü Vesselam'ın da kendisine mahsus bir güzelliği var. Yüz güzelliği. Onun için bazı sahabiler tabi iman etmeden önce iman etmeden önce küfür üzereyken diyorlar ki şu an ismini hatırlayamadım biz daha önce bize diyor, daha önce senin yüzün herkesinkinden daha kötüydü. Biz seni en kötü yüzlü, en kötü özelliğe sahip insan olarak biliyorduk diyor. Sonra iman ettikten sonra sen artık dünyanın en güzel insanı gelmeye başladın. Evet. Resulullah aleyhissalatü vesselamın yüzü öyleydi. Özellikle iman edenler baktığı zaman sahabeler baktığı zaman bir daha bakıyorlar. Öyle bir güzelliğe sahip. Aynı sırat vücudun yaratılış bakımından insanların en güzel. Yani hu ahlak, davranış bakımından en güzel olduğu gibi yaratılış bakımından da en güzel. Konuştuğu zaman kelimeleri tekrar eder üç defa tekrar eder. Herhangi bir topluluğa girdiği zaman ise üç defa selam verir. Böyle bir davranış tarzı var. Neden? İnsanlar anlasın diyor. O selamı üç defa vermesi ise duymayan, topluluktan duymayan, cemaatten duymayan insanlar duysun diyor. Bir başka hadiste korktuğu zaman, bunlar hep Aleyhisselatü Vesselam'ın kişisel özelliklerine delalet ediyor. Korktuğu zaman Huvallahu Rabbi la bir bihi şey'en. Allah Rabbimdir ben ona hiçbir şeyi şıpk koşmam. Korktuğu zaman, ürktüğü zaman böyle der. Selamünaleyküm. Dikkat edin bizden bir insan. subhanallah. Yani bizim gibi korkuyor, bizim gibi gülüyor, bizim gibi ağlıyor. Yani bir beşer. Onun için Hz. Zürat'a selam. Ben ancak bir kolum, bana Allah'ın kulu ve resulü diyor. Evet bizden yani insanların genelinden ayrılan tarafı var mı? Çok. Ama bununla beraber birçok özelliği tam bir beşer. Eğer melek olsaydı, yani bir melek olarak gönderilseydi o zaman insanlar ne diyeceklerdi? Bizden birisi gelseydi diyecek. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman diyor ki insanlar iman etmeyenler bir melek olsaydı ya Allah Azze ve Celle'de eğer yeryüzünde benekler olsaydı diyor, yeryüzünde melekler olsaydı, orada yaşayan melekler, biz onlara meleklerden bir elçi gönderirdik diyor. Bizden biri. E bir başka hadiste korktuğu zaman bir insan e, ne demesi gerekir? La ilahe illallah. Korkan, ürken, titreyen bir insan korktuğu zaman Allahu Rabbi, Rabbim Allah'dır. Ben ona hiçbir şey şirk koşmam. Yahut da la ilahe illallah, Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur şeklinde bir zikirde bulunur. Aleyhissalatü vesselamın zikri korktuğu zaman böyleydi. Biliyorsunuz her hareketinde, her adımında bir zikir var aleyhissalatü vesselam. Korktuğunda böyle söylüyor. Evet bu hadis Nesai'de. Amelil yevm ve leyl adlı kitapta geliyor. Nesai'nin bu kitabı meşhurdur. Gece ve gündüz. <gülüyor> Amelleri adlı bir kitaptır bu. İmam Nesai'nin burada tüm Aleyhisselatü Vesselam'ın e, gündüz ve gecelerin yaptığı zikirler, duaların hepsi var. Bunun Türkçesi de var. Ama şu an elimizde var mı bilmiyorum. Evet. Aleyhisselatü Vesselam'ın yatağı böyle e, lifle, hurma ile doldurulmuş ee, doldurulmuş bir deri e, idi. Onun üzerinde aleyhissalatü vesselam uyurdu. Hu, yani e, yatağı hırma lefiyle doluydu. Ali vesselam bir başka hadiste çok rahmet sahibiydi. Merhamet sahibiydi. Kendisine herhangi bir kimse geldiği zaman ve ona söz verdiği zaman onu mutlaka e, yerine getirin. Eğer yani bir şey varsa ona mutlaka verirdi yani. Bu da Buhari'nin Edebül Mufrad adlı kitabında geliyor. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın sözü böyle fasıl yani açık bir sözüdür. Anlaşılır bir sözdür. İçten kimse onu anlayabilirdi. Karmaşık sözler kullanmaz. Yine kendisinden bir şey İstendiği zaman ya susar ya da şey, ya verir ya da susardır. Özellikle burada e, daha önce de ara ara bahsettiğim gibi direncilere isteyen kimselere kötü davranmamak gerekiyor. Allah Azze ve Celle ve tenher bisail isteyen kimseyi azarlama diyor. Ya ona bir şey vereceksin yahut ona dua edeceksin, yahta susacaksın, hiçbir şey demeyeceksin. Azarlamak, kovmak yok. Eğer ki masiyet ehlinden, günah ehlinden bir kimse ise, ona da yol göstermek, nasihat etmek gerekiyor. Evet, Ali sırat üsralı uyudu, uyumadan önce uyuduğu zaman e, ve uyandığı zaman elinde misvak olurdu diyor. Yani mutlaka e, misfakla böyle başlardı. Uyandığında ilk defa misvakla başlardı. Bir başka hadiste de evine girdiği zaman ilk yaptığı iş Ayşe Validemiz radıyallahu anh'ın anh haber verdiği e, bir fiili hadiste yine e, ilk yaptığı iş misfaktır diyor. Bu neden bu Ağzı temiz tutmak için. Aleyhisselatü sallam misvakla ilgili misvak ağız için güzel koku Rabbin de rızasıdır diyor. Eğer Mekke'ye, Medine'ye, umre veya halk sebebiyle gitmişseniz ki gitmeyendeniz Allah Azze ve Celle nasip etsin. Tekrar tekrar. Oralar çok mübarek oldu. Orada birçok Müslümanı birçok mümin kimseyi elinde mutlaka misvakla ağzına mutlaka misvakla göreceksin. <gülüyor> Onlar adet edilmişler ama bizde pek yok maalesef. Bu da işte Ali İsra'nın sünnetlerinden biri. Ali İsra yürüyüşünde böyle e, yani bir grupla falan yürürken özellikle eee de yani ee, ordudayken Allah alem yürüyüş esnasında geride kalırdı diyor. Ve zayıf kimseleri öne geçirirdi. Gerekirse onları arkasına bin varsa onun arkasına bindirirdi ve onlar için dua eder. Zayıf kimselere dua ederdi. Bu neden biliyor musunuz? Buhar'da bir hadis var. Ali sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki: Hel tunsaruna illa bedu'aa bedu'aa fa'ihm, du'aa fa'ikum yata. Sizler ancak diyor zayıflarınız, güçsüzleriniz sebebiyle yardım, yardım olunuyorsunuz diyor. Evet. Onlar birer sebep, zayıf ve güçsüzler. Bakın e, burada bir şey işaret edeceğim, evliyalar demiyor, zayıflarınız sebebiyle. Zayıf, mazlum konumunda olan kimseler, herhangi bir şeye gücü yetmeyen, Aciz konumunda olan insanlar. Özellikle bunlar sebebiyle yardım olmuyorsunuz diyor. Subhanallah. Öyleyse biz de aleyhissalâtu vesselâm'ın yaptığı gibi o zayıflara, engellilere, vesaire, o gibi kardeşlere, o gibi insanlara mutlaka yardım etmek <gülüyor> lazım. Onlara öncelik tanımak lazım. Yine aleyhissalâtu vesselâm'ın Özelliklerinden biri de, soğuk şiddetlendiği zaman diyor, namazı erken kıldırırdı. Sıcak şiddetlendiği zaman da namazı tehir ederdi. Yani özellikle öyle namaz. E, takdir edersiniz, e, Mekke ve Medine, özellikle de Mekke, çok e, sıcak bir bölge. E, böyle yaz günleri, hatta mevsimin tamamında, senenin tamamında e, sıcak geçiyor diyebiliriz. Ama orada da herkese burada olduğu gibi sıcağın ve soğuğun şiddetlendiği bir an. Böyle yani şiddetli olduğu zaman öğle namazını biraz serinliğe bırakırmış. Eğer e, soğuk şiddetlenirse de namaz erken kıldırırmış. Bir başka özelliği herhangi bir rahatsızlık hissettiği zaman muavadeteyn yani felak ve nas surelerini okurmuş. Ve elini, elini bütün vücuduna meseder. Yani sıvazlar diyor. Bunu ehlini de yaparmış. İleride gelecek bir hadiste, ehlinden bir kimse, ailesinden bir kimse rahatsızlandığı zaman ona felak ve nes suurlerini okurmuş. Evet, ailemizden bir kimse rahatsızlandığı zaman gerek böyle e, manevi kalbi bir sıkıntı, gerekse maddi. Yani bedensel daha doğrusu bir sıkıntı olduğu zaman mutlaka onlara dua etmek lazım. Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı gibi felak ve nasıl okumak lazım. Fatiha, mesela başta başına bir şifa. Ee, onlara bu bu ayetleri, bu sureleri okumak lazım. Hem bu e, muhabbeti artırır, e, aileye karşı ilgili olunduğunu gösterir, hem de onlar için bir dua bir e, şifaya sebep olur Allah'ın izniyle. İlgilenmek lazım bu hususta. Aleyhisselatü vesselam, sünnetini almak gerekiyor. Yani birisi hastalandığı zaman ayrıca ne halim? varsa gör kendi başına iyileş, olmaz. Onların haklarından biri de işte bizim onlara e, zor zamanlarda, sıkıntılı zamanlarında hasta bakmak, gözetmek, onları ihtiyaç durumuna göre doktora götürmek, Dua etmek, e, az önce söylediğimiz gibi efsunlamak, okumak ve benzeri şeyler. Yine ve vesselam, bu hadisi daha önce de zikretmiştim, çok haya sahibi bir insandı. Yani böyle odanın köşesinde oturan bakire bir kızdan daha hayal ediyordu. Eğer bir şeyden hoşlanmazsa o yüzünden anlaşılırdı hoşlanmadığı. Bir başka hadis. Ee, sürme çektiği zaman tek yapardı. Ve istincağı yaptığı zaman da tek yapardı. İstincağı ne demek? İlk defa duyanlarınız olabilir. İstincağı e, daha doğrusu isticma e, taşla temizlenmek demek. <gülüyor> Elhamdülillah biz öyle bir durumumuz yok ama e, kıra böyle e, açık araziye çıktığımız zaman Temizlenme ihtiyacı hissedersek tuvaletten sonra tek yapmak gerekiyor. Üçten aşağı taşla da temizlenmemek gerekiyor. Eğer su bulunmazsa su kullanmak e, ayet ve hadislerde geldiği üzere eftel olandır yani ayetlerin ve hadislerin işaretine göre eftel olandır. Ama su bulunmadığı zaman üç taştan aşağısıyla tuvalette temizlenilmez ve tek yapılır. Üç ve daha üzer. Ay şimdi bu bize biraz abes geliyor olabilir yani ne alakası var gibi hayır insan başına gelebiliyor herkese yani Afrika'da Asya'da birçok yerde birçok ülkede insanlar halen bu hal üzere yaşıyorlar araziye gidiyorlar orada ihtiyaçlarını görüyorlar ve işte onlar için bu hadis bu hadis bir örnek bu hadis onlar için belki de büyük bir kolaylık neden? Çünkü Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam her şeyi öğretmiş. Sahabenin bir tanesi diyor ki Aleyhisselatü Vesselam bize her şeyi öğretti. Ta ki yani tuvalete oturmayı dahi öğretti diyor. Oturduğumuz zaman önümüzü ve arkamızı kıbleye dönmememizi öğretti diyor. Subhanallah. Her şeyi öğretmiş Aleyhisselatü Vesselam. Hiçbir şey boş bırakmamış. O zaman onlar öğrenmek, o hususta bilgi sahibi olmak ve ona göre ilimle hareket etmek gerekiyor. Aleyhissalatü Vesselam güzel kokuyu severdi diyor. Güzel kokuyu severdi. Güzel koku ikram edildiği zaman evet. Güzel koku ikram edildiği zaman reddedilmez. O mutlaka <gülüyor> kabul edilir. Bir başka hadiste Aleyhissalatü Vesselam e, hitap ettiği zaman, <gülüyor> insanlara konuştuğu zaman böyle de Gözleri kızarır. Sesi yükselir. Bazen işte e, kızar, yani gazaplanır. Sanki sabah ve akşamleyin e, bir orduyla e, sabahlayacaksınız ve orduyla akşamlayacaksınız şeklinde onları uyarırdı. Hitap ettiği zaman Böyle uyarıcı e, ifadeler kullanılır. Duasında, Aleyhisselatü Vesselam'ın duasında dua ettiği zaman önce kendi nefsinden başladı. Evet, önce kendi nefsinden başladı. Bu da dua adabından bir e, bölümdür. Kişi dua edeceği zaman önce Allah'a hamd etmeli. Yani Elhamdülillahi Rabbil gibi Allah'ım sana sana senalar olsun, sana şükrediyorum gibi Türkçe lafizlerle. Ondan sonra salatu selam getirir. Allah'ım sallim ve sellim ala nebiyyina Muhammed şeklinde ve birçok dua adabı gözetilir. Onlardan biri de kişi duaya başlayacağı zaman önce kendi nefsinden başla. Ey Allah'ım beni anamı, babamı işte kardeşlerimi müminlerin hepsini bağışla şeklinde Aleyhisselam önce kendi nefsinden başlar. Kur'an'ın lafzı da böyle gelmiş. "Kâl rabbi ğfir lî ve li vâlideyye ve rabbi Ey Rabbim beni, anamı, babamı ve müminleri bağışla şeklinde. Birçok ifade böyle. Mesela Süleyman Aleyhisselam duasına hatırlayın. "Kâl rabbi evze'nî en eşkura ni'meteke ellete en'amte 'aleyye ve Ey Rabbim bana ve anama babama verdiğim bu nümete şükrü edayı nasıldı. Önce kişi kendi nefsinden başlar. Kendisinin ıslaha daha çok ihtiyacı vardı. Kendisinin tövbeye daha çok ihtiyacı vardı. Evet, kendisinin ibadete daha çok ihtiyacı vardı. وَلَا تُزَكُوا اَنْفِسَكُمْ هُوَ Hiç kimse yani hiçbiriniz diyor kendi nefsini, nefsini temiz çıkartmasın. Allah kimin daha takvalı olduğunu, kimin daha, daha takva sahibi olduğunu daha iyi bilir. Onun için önce kendi nefsinizden başlamamız gerekiyor. Aleyhisselatü Vesselam sevindiği zaman böyle yüzü aydınlanır, nurlanır ve sanki böyle bir ay parçası olurdu diyor. Hı. Evet, evet Kur'an okuduğu zaman eğer tesbihle ilgili bir ayetlere gelirse, ee, tesbih eder. Mesela subbihisme rabbikal ala şeklinde bir ayet yani Rabbinin ismini tesbih et şeklinde eee ki ayetlerden ve benzeri lafızlarda gelen ayetleri Tesbih ederdi. Subhanallah gibi. Ve, ve e, istenilecek yerlere geldiği zaman, yani dua ile ilgili şey, yerlere geldiği zaman, e, oralarda da e, isterdi. Eğer sığınılacak bir yer gelirse de, o zaman da sığınırdı. Evet. Yani sığınmayı, Allah Azze ve Celle'ye sığınmayı gerektiren bir yer geldiği zaman Allah'a sığınırdı. Mesela Kur'an festemi'u evet. Kur'an okunduğu zaman susun da dinleyin. Ve da qara'tel Evet. Bu ayet kerimeye göre Kur'an okuduğun Kur'an zaman eee şeytan-ı kovulmuş şeytandan, taşlanmış şeytandan Allah'a sığın. Bunun gibi istiazeye gerektiren, sığınmaya gerektiren bir yer, yer olduğu zaman sığınırdı diyor. Zaten Kur'an'a başlarken evuzu Şeytanı mineşşeytanirracim diye e, sığınma, lafzını, sığınma duasını mutlaka yapmak gerekir. Tabii buna ziyade de yapabiliriz. Evz billahi semi'ul alim mineşşeytanirracim. Bunların hepsi sünnette yeri vardır. Yahut evz min hemzehi ve nefsihi ve nefti şeytanın Dürtmesinden, üflemesinden vesaire. Bunlardan Allah'a sığınma şeklinde. Aleyhisselatü vesselam eşleri hayızda olduğu zaman onlarla izarın izarının üzerinden yani elbise, e, <gülüyor> elbisenin üzerinden kadının elbisesinin üzerinden evret mahalini örten elbisenin üzerinden mübaşeret yapardı. Yani haram olan bölgeye yaklaşmazdı. Ani Sülahüddin Sırram, kadınlar hizliyken onları ihmal etmiyor, onlarla beraber kalıyor. Pazartesi ve Perşembe oruçlarına e, özen gösterir, özen gösterirdi. Pazartesi ve Perşembe oruçlarına neden? Mesela onların sebeplerinden bir tanesi, Pazartesi ve Perşembe günü e, ameller. Hadiste geldiği üzere Allah'a arz ediliyor. Diyor ki ben bu günlerde onuçlu olmayı daha çok seviyorum diyor. Pazartesi ve Perşembe günler. <gülüyor> Yine bir başka hadiste, Ali Sıratü Vüsalan giyerken, taranırken, temizlenirken ve işlerinin tamamında sağdan yapmaya sever. Onun için sağdan başlamak, sağdan devam etmek sünnet. Bunu çocuklara mutlaka öğretmek lazım. Öz özellikle bir şey alırken, verirken, giydirirken, ondan sonra e onun e yemeğine, giyinmesine, her şeyine dikkat etmek lazım. Mesela hatırlayın, Aleyhisselatü Vesselam, e Ümmü Seleme'nin evinde, eşi Ümmü Seleme'nin evinde, e Ebu Seleme'den olma oğlu, yani Aleyhisselatü Vesselam'ın e övey çocuğu, birlikte yemek yerken çocuk bakıyor ki aleyhissalatü vesselam, çocuğun eli tabağın içerisinde giriyor. Hemen orada terbiye ediyor. Ya kulan kul semmi allah ve kul yeminike ve kul minma yelike Ey çocuk Bismillah de önünden ye e, ve sağ elinle ye diyor. Ölün, önünden ye sağ elinle ye. Bunu devamlı hatırlatmak lazım. Çocuklar <gül> unuturlar. Çocuklar Şeytanın yanılgısı içerisine girerler. Yani şeytan onları şaşırtabilir. Devamlı hatırlatmak lazım. Ve öğretmek gerekiyor. Aleyhissalatü vesselam her anı üzere Allah azze ve celle'yi zikreder. Aleyhissalatü vesselamın zikri yani sabah uyanmasıyla birlikte gece yatıncaya kadar ve gece kalkışıyla birlikte aynı zamanda her anı zikirde geçiyor. Mutlaka bir duası var. Bu duaları elhamdülillah, daha önce de size hatırlattığım gibi e, <gülüyor> Said el-Kahdani, Allah razı olsun, e, Hüsnü Müslüm adlı kitapta toplamış genel olarak. Daha onun dışında bir sürü e, şeyler var, dualar var tabii ki. Onun dışında hadis kitaplarında yahut da bu İmam Nesey'in e, <gülüyor> Amelü'l-Yevm ve -well Leyl, Gündüz ve Gece Amelleri adlı e, Dua kitaplarına müracaat edilebilir. Yani Aleyhisselatü Vesselam oturup da bin defa Allah, Allah, Allah dediği yahut da beş bin defa ihlas okudu, felak okuduğu, nas okuduğu sabit değil. Böyle bir şey rivayet edilmemiş. Onun ne yaptığı sahih olarak bize gelmiştir elhamdülillah. Onlara sımsıkı sarılırsak zaten boş bir zaman kalmayacağım. Onlara sımsıkı yapışırsak, geriye boş, boş bir zaman yok. Yapabilirsek ya. Yani. Evet, aleyhissalatü vesselam Ka'b-i bin Malik'in rivayet ettiği bir hadiste, sefere çıkacağı zaman, perşembe günü özellikle çıkarmış. Perşembe günü sefere çıkmak, onun sünnetlerinden biri. Ama tabii ki, ee, Malimiz öyle bir zamanda yaşıyoruz ki her an adeta sefer üzere yani e, kendisi e, bir iftira söz konusuysa kişinin seçim hakkı perşembe günü sifir alislırlı İslam sünnetini örmek için e, tercih edebilir perşembe günü özellikle sefere sünnet olduğu için çıkabilir yani yolculuğa kast ediyorum ve yolculuğun esnasında devesini, binitini kıbleye çevirir ve o şekilde e, nafile namaz kılar. Fars namaz kılmak istediği zaman da iner ve kıbleye yönelir. Buradan şunu anlıyoruz. Yani bu fıkhın konusudur. Ancak hatırlatmakta yarar görüyorum. E, bizden birisi yolculuk yapacağı zaman e, uzun yolculuklarda özellikle e, sadece otobüslerde sadece e, nafile namaz kılabiliriz. Yani vitir namazı olabilir, kuşluk namazı olabilir vesaire gibi e, ve da sabah namazının sünneti olabilir. Bu gibi namazları kılabilir. Binili iken. Onun dışında e, farz namazı mutlaka molay yerlerinde kılmak gerekiyor. E, eğer her vakit durmuyorsa, cem ederek öğle ile ikindiği e, akşamla yatsı birleştirerek kılmak gerekiyor. Bu da sünnetidir. Yani mutlaka demek istediğim farz namaz Yere inildiği zaman kılınacak. Ancak bundan müstesna olan gemiler, uçaklar, uzun süre gidenler e, hatta alimler uzun süre durmadan hareket halinde olan tren de buna dahildir diyor. Ama duran, mola veren araçlar için bu geçerli değildir. Farzlamaz mutlaka kıbleye doğru ve e, durulduğu zaman kılınması gerekiyor. Evet, müyunalesirat vesran eşleri ile ilgili e, oruçta olduğu zaman eşlerini öper, onlarla mübahşeret ederdi. Ayşe validemiz diyor ki sizden hanginiz isteğine malik olabilir ki? Yani nesirat vesran böyle yapmakla birlikte o e, <gülüyor> harama uzanmazdı. Yani haram iş o orucunu bozucu yahutta <gülüyor> e, orucunu bozucu yani ileriye gidici diyelim, herhangi bir şeyde bulunmazdı. Böyle bir imkana sahip bir insan, evet bu şekilde oruçluyken eşiyle davranabilir. Özellikle yaşlı kimseler için. Ama onun dışında dikkat etmek lazım tabi ki. Aleyhisselatü Vesselam, balı ve tatlıyı çok severdi. Balı ve tatlı, tatlı olan şeyi severdi. İkinden sonra, ikinin namazından sonra, namazdan çıktığı zaman kadınların yanına uğrar, onlardan birine yaklaşırdı Bal sevilmez mi? Allah Azze ve Celle ölmüş bana Fihi şifa'u linnâs diyor onda e, insanlar için bir şifa vardır diyor Bal gerçekten de <gülüyor> a.s.m'ın da birçok hadisinde geldiği üzere mesela Buhari'de hatırladığım kadarıyla bir adam kanının ağrısından şikayet ediyor Ey Allah Resulü e, karnım ağrıyor diyor. Diyor ki bazı şerbeti iç. İçiyor adam geçmiyor. Tekrar geliyor. Devam ediyor diyor. Tekrar ona iç bazı şerbeti iç diyor. Gidiyor yine rahatsızlığı geçmiyor. Üçüncü de geldiği zaman iç diyor. Dördüncü de artık hatırladığım kadarıyla adamın ağrısı geçmiş oluyor. Ve orada diyor ki karnın yalan söylüyor. İç diyor şifa olacaktır diyor. Aleyhisselatü Vesselam'ın sözünü her seferinde tuttuğu için dördüncüsünden mi üçüncüsünde mi şifa buluyor. Balda Allah azze ve celle fihi şifa indi nas. Ondan insanlar için bir şifa var. Kur'an-ı Kerim'de Nahl suresi, Arıyı anlatan sure var. Oraya açık baktığımız zaman <gülüyor> orada balın ne kadar kıymetli olduğu anlatılıyor. Evet. Aleyhisselatü Vesselam'ın e, en sevdiği elbiselerden biri de kamisti yani gömlek şeklinde e, özellikle arapların giydiği. Bir de buna ilaveten eden Aleyhisselatü Vesselam özellikle beyaz giymeyi tavsiye ediyor. Tabi bizim e, memleketimizde bizim e, memleketimizin ikliminde biraz zor özellikle yazın buna dikkat edilebilir ama kışın beyaz giymek biraz sıkıntıdır. Biri ihtiyacını görmek istediği zaman, yani e, tuvaletini yapmak istediği zaman uzaklaşırdı diyor. Yani arazide, dışarıda. insanlardan uzaklaşırdı, onlardan e, kaybolurdu diyor. Bu da Aleyhisselatü Vesselam'ın edebini gösteriyor. Bugün de aynı şekilde. İnsanlar hacetini, yani akıllı bir insan tabii ki, ihtiyacını gidermek istediği zaman ne yapar? İnsanlardan çekilir onların gözlerinden kaybolur ve öyle ihtiyacına giderir. İşte aleyhissalatü ve selamın da ahlakı bu, bu şekilde. Bir başka hadiste aleyhissalatü ve selam kolay bir adamdır. Zor bir adam değil. Yani anlaşılmaz, inatçı, kendisiyle anlaşılmaz bir insan değil. Kolay bir insan. Hani derler ya ya bu adam zor. Bu aşılmaz. Bununla anlaşma yapılmaz. Bununla işe gidilmez. Zor bir adam derler ya. Evet. Kolay bir adamdı. Yani anlaşılabilir. Yumuşak vesaire. Evet. Sefer'e çıkacağı zaman özellikle kuşluk vaktinde gündüzdeğin sefer'e çıkan ve mescide geldiği zaman da İki rekat namaz kılardı. Aleyhisselatü Vesselam sünnetlerinde biri de bu. Seferden yolculuktan döndüğü zaman mescide uğrayıp iki rekat namaz kılıyor. Ondan sonra evine geçiyor. Böyle bir imkanı olan kimseler için e, tabi bu sünnet güzel bir uygulama. Ali ve Vesselam septiye e, şeklinde yani böyle tabak, tabaklanmış deriden, işlenmiş deriden bir ayakkabı giyer, e, sakalını vers ile ve zaferanla boyar boyardı diyor. Yani sarı renkli bir tür boya. Namazını kısa tutar ama tam yapardı diyor. Mesela bu hususta hatırladığım kadarıyla, e, Mekke'ye geliyor, Mekke'nin fethinde. Orada e, Mekke fethi edildikten sonra, orada diyor. Ondan sonra 8 dekat namaz kılıyor. Kuşluk namazı. Seri'yi kılıyor ama hadisi rivayet eden sahabe diyor ki rukunlarını tam yerine getirmiştir diyor. Yani rukunları özellikle rukusu, secdesi, doğrulması, tam olması gerekiyor. El-Selalatü buna dikkat edelim. Evet. Namaz kıldığı yerden sabahleyin ee, güneş doğana kadar ayrılmaz diyor. Güneş doğduğu zaman kalkardı. İşte bundan dolayı bir, bir hadiste kim sabah namazından sonra güneş doğana kadar Allah'a zikreder, sonra da kalkar iki rekat namaz kılarsa bir umre ve hac sevabı alır diyor hadisin bir tanesi. Ama mescitte asıl kast edilen mescitte mescitte cemaatle birlikte sabah namazını kılar ondan sonra güneş doğana kadar Allah'ı zikreder sonra kalkar iki rekat namaz kılarsa bir <gülüyor> umre ve haç sevabı alır diyor. Vesselam'ın omuzlarının arası ne çok geniş ne de çok dar idi. Mutavassıt, orta bir haldeydi. Onun ıı, saçları diyor kulaklarının yumuşağına kadar böyle uzanırdı. Bu söylediğim hadisler hepsi de kütübü siteden geliyor. Daha çok Bukhari ve Müslüm. Ee, ara ara tırmezli var, ne sayı var, tek tek e, kaynaklarını zikretmiyorum özellikle. Yine İslam'ın saçları ne düz ne de kıvırcık idi. <gülüyor> Ve e, saçları kulaklarına, omzuna kadar e, gelirdi diyor. Kulakları ile omzu arasında vesaire. E, saç, e, aynı şekilde saçları ne düz ne de kıvırcık idi. Şimdi İslam'ı rüyasında gören bir kimse bu söylediğimiz basitler üzere görmesi gerekiyor. Mesela bir başka burada yok da Enes ibnu Malik radıyallahu an diyor ki e, Aleyhisselatü vesselam vefat ettiğinde sakalında sakalında birkaç tane sayılacak kadar beyazlığı vardı. Ben beyaz sakallı birisini gören bir kimse Peygamber Aleyhisselatü Vesselamı görmüş olmaz. Çok ufak boylu çok uzun boylu omzu çok geniş olan birisini gören bir kimse Aleyhisselatü Vesselamı görmüş olmaz velev ki kendisine öyle telkin edilse dahi o vasıflar üzere görürse ki alimler görürse de vasfedilen anlatılan vasıflar üzere gördüğü zaman gerçekten aleyhissalatü vesselam görmüştür ve o onun için bir ikramdır. Allahu Teala'nın kendisinin ikramı. Herkese nasip olmaz. Allah azze ve celle bizlere nasip etsin inşallah. Görmeyi. Aleyhissalatü vesselam yüzük takardı Gümüş yüzük. ve Vesailini Özellikle bir hadiste geldiği üzere Müslüm'de sağ elin var e, parmağını. Gümüş yüzük. Onun e, sünnetlerinden bir tanesi de bu. E, sol, ele, sol elle ilgili de var. E, gümüş yüzüğün, yani yüzüğün takıldığına dair. Ancak sağ el sağ el e, evla olandı. Yine Aleyhisselatü Vesselam gusulden sonra abdest almazdı. Bakın kusul abdest aldıktan sonra abdest almazdı. Bir insan bu ee, şöyle kısaca tarif edecek olursak banyoya girdiği zaman kusul abdestini nasıl alır? Önce avret mehalini yıkar. Ondan sonra namaz abdesti gibi abdest alır. Sonra vücudunu e, başından ve sağ tarafından başlamak üzere her tarafını yıkar. Ondan sonra e, gerekli maddi temizlikleri sabunlu kullandıktan sonra banyodan çıkar. Eğer ki namaz abdesti bozulmamışsa, yenilenme ve benzeri şeylerden dolayı bozulmamışsa o abdest üzeredir. Tekrar bir daha abdest almaz. Aleyhissalatü vesselam sünneti bu şekilde idi. Aleyhissalatü vesselam bir müd e, bir müd ile abdest alığı bir sağ ile de husur ediyordu. Bir müd ne demek? Bir müd takriben 200 cc ile yarım litre arası. Subhanallah. Yani yarım litre e, belki de şu, iki, şu bardakta tahmin ediyorum 200 cc filan. Bundan biraz fazlası da zaten yarım litre eder. Bu kadar suyla, bundan biraz fazla suyla abdest alıyormuş. İktisat sahibiydi. Yani <gülüyor> elindeki şeyi iktisatlı bir şekilde kullanıyım. Gusül abdestine gelince 2 litre takriben. Takriben 2 litrelik suyla da yani gusül abdest alıyorum. Tabi bu aleyhissalatü vesselamın e, kitaplarında anlatıldığına göre, duruma göre hareket tarzıdır. Genelde böyledir. Genelde bu şekilde ama ihtiyaca binaen daha fazla Allah alem kullandığı e, olmuş olabilir. E bizim dikkat etmemiz gereken, buradan almamız gereken e, suyu ve benzeri şeyleri iktisatla kullanmak gerekiyor. Bir hadiste, velev ki evinizin önünden bir dere geçse bile israf etmeyin diyor. İsraf ederek, ondan sonra çok fazla harcayarak, özellikle de şüphe ve vesbeseden dolayı suyu çok harcamamak gerekiyor. Zaten şeytanın işi bu. İnsana israf et yani. diyor. israf ne demek? Hadde aşmak. olduğunun dışına çıkartmak demek. Bundan Allah'a sınırız. Yani bir insanda böyle bir şey söz konusuysa vesvese ondan sonra şüphe bunu gidermesi gerekiyor. İst İstaza yapması gerekiyor. Felak ve nası bol bol okuması gerekiyor. Sabah ve akşam namazlarından sonra özellikle. Evet aleyhissalatü vesselam az önce de geçti. Orada e, demin geçen hadiste iki, iki gündü. Burada da 3 gün geliyor aydan 3 gün oruç tutardı. İlk hafta, pazartesi ve perşembe ıı, takip eden haftada da yine pazartesi oruç tutardı. Bu 3 gün oruç tutma o kadar faziletli ki hele hele şu kış günlerinde diyor ki aleyhissalatü vesselam kış günü oruç tutmak bir ganimettir. Diyor. Bunları değerlendirmek lazım. Bu fırsatları yakalamak, kaçırmamak lazım. Bunları ganimet bilmek lazım. Tabii özellikle e, durumu müsait olan sıhhati müsait olan kimseler için ama insan buna gayret ederse Allah ona yardım eder. Bu Derda radıyallahu anh ve Ebu Hureyre radıyallahu anh ikisi birden aynı şeyi zikrediyor. Bize Habibimiz yani sevgilimiz üç şeyi tavsiye etti. Nedir o? Yatmadan önce bitir namazı kılmayı ve ayda üç gün oruç tutmayı bir de kuşluk namazı. Bize bunu tavsiye etti diyor. Hatırladığım kadarıyla. Onun için aydan 3 gün oruç tutunca bir insan zaten o ayı oruçlu geçirmiş gibi sevap alıyor. Ne de? 1'e 10 var ya hani. 1'e 10. 3 çarpı 10. 30 yapıyor. Ayın tamamını, dolayısıyla da senenin tamamını oruçlu geçirmiş gibi sevap alıyor. Bizim bu derdekte elhamdülillah pazartesi, perşembe günleri ayın ilk pazartesi, perşembe ve Pazartesi veyahut da takip eden peşembe günleri böyle bir programımız var. Ee, sizi iftara bekleriz. Buyurun gelin inşallah. Oruç tuttuğunuz zaman. ikram edilir yani. Aleyhissalatü vesselam geceleyin erken uyur ve gecenin sonunda e, gecenin sonunda ise ihya da bulunur. Yani kalkar, ibadet eder diyor. İşte en büyük eksikliklerimizden biri de bu. Geceleri e, geç yatmak 12-1'lere kadar ondan sonra e, gecenin sonuna kaçırmak. E, o kadar önemli ki gecenin sonu. Ayetlerde çok çok zikredilmiştir Ve bil esharihim yestağfirun. Onlar diyor, mütakilerden bahsederken gecenin sonunda yani seher vakitleri. Seher vakit hangi vakit? İmsak vaktinden hemen önceki vakitler. Seher vakitleri istiğfar ederler. Bu mütekerrer özellikleri. Seher vakti istiğfar etmek. Ali İsraat da böyle yapıyor. Ay İsraat Resulam namaz kendisi nerede erişirse orada kılmayı severdi. Hani yer yüzü yeryüzü, yeryüzü mescit kılınıyor ya. Tabi cemaat, e, cami, mescit konumu farklı bir şey. Yani böyle bir durum e, söz konusu olursa, cemaat olursa elbette ki cemaate iştirak etmek gerekiyor. Çünkü ahl-i sünnet ve cemaate göre cemaate iştirak etmek vaciptir. Ancak bunun dışında bir insana yalnızken, herhangi bir yerdeyken namaz vakti eriştirme orada namazını kılar. Aleyhisselatü Vesselam'ın uygulaması bu. Her e, namazla birlikte abdest alırdı. Bu sünneten tabii ki yoksa bir insan sabah namazının abdestiyle kılabilir, tutabiliyorsa. Ama onun haricinde her vakit abdest alma Aleyhisselatü sünnetlerinden bir sünnet. Özellikle de alimler bunu şöyle tarif ediyorlar. Bir insan bir abdest aldı, ondan sonra bir namaz kılmışsa sonra tekrar bir başka namaz için abdestini tazelayabilir diyor. Yoksa hiç namaz kılmamışsa Aslı olan Doğru olan onunla bir namazı kılmaktır Diyorlar Vallahi evet, Burada da ifade edildiği gibi Her namaz için bir abdest alıyor Hapşurduğu zaman Yahut da aksırdığı zaman Elini ağzına kapatır Yahut elbisesini kapatır Ve sesini tutardı diyor. Sesini tutardı Aleyhisselatü evet Ahlakından biri de bu Hemen tam tersine geçelim. Burada zikredilmemiş, onu da hatırlatmış olalım. Şimdi bir insan esnediği zaman da ağzını kapatması gerekiyor. Velekü <gülüyor> namazda dahi olsa. Hadiste vel <gülüyor> yekzum, yani sıkıca tutsun diye geliyor. Sıkıca ağzını tutsun, esnediği zaman. Yani namaz filan bozulmaz. Bir başka hadiste şeytan içine girer diyor. Esnediği zaman. Çünkü esneme şeytandan gülme ise, Allah şey affedersiniz aksırma ise Allah'tandır. Esneme şeytandandır. Bir başka hadiste sizden biri esnediği zaman ha ha demesin diyor. Yani ağzını açarak, kocamanca açarak dışarıya ses vererek böyle yapmasın. Çünkü şeytanın karşısına geçer ve güler diyor. Ebu Davud'da gelen bir hadiste. Elhamdülillah her şeyde bir edep var. Bu esneme olayı namazda gelse dahi Kardeşlerim tutabiliyorsak tutacağız Ağzımızı açmadan tutamıyorsak Elimizi kapatacağız Namaza hiçbir maniye yok Son iki hadisimizde zikredelim Ve bitirelim Aleyhisselatü Vesselam Çok zikreder az Böyle boş şeyler konuşur <gülüyor> Lagvetmezdi yani Onu az yapardı Namazı <gülüyor> uzatır Hutbeyi kısa tutar Özellikle Cuma günleri. Dullarla, ondan sonra miskinlerle beraber yürü ve onların ihtiyacını giderirdi. Zayıflara, miskinlere, düşkünlere önem veriyor. Onları hor görmüyor yani. Son olarak yürüdüğü zaman tembel, böyle ağır aksak değil de biraz hafifçe Böyle şey yapardı, hızlıca yürürdü diyor. Tembel tembel e, hareket etmezdi. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. Allah Azze ve Celle Aleyhisselatü Vesselam'ın e, bu güzel özelliklerinden e, bizi nasiplendirsin. <gülüyor> Çünkü kendisi e, kitabında ahsap Suresi'nde لَغَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ فُسْبَةٍ حَسَنَةٍ لِمَنْ كَانَ يَجُّ اللّٰهِ Yemin olsun ki Allah'ın Resulü'nde sizin için en güzel örnekler vardır. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimseler için. Ve zekarallahu ketira ve Allah'ı çoksa zikredenler için. Allah Azze ve Celle en güzel şekilde onu örnek almayı, hayata geçirmeyi ve Allah Azze ve Celle'yi çokça zikreden kullarından eylesin. Sübhaneke Allah'ın elbihamdik. Eşhedüün la ilahe illa en testağbriku ve